<gülüyor> Tarihat iki tecik şeyden ibaret diyor. Birisi Şeyh-i Kamil'e muhabbet, birisi sünnete itibar. Başka yok diyorsan, derslerin evlatlarına Şeyh-i Kamil'e ne kadar muhabbetin varsa o kadar feyiz alın. <gülüyor> Şeyh-i Kamil'e muhabbetin ne kadar azaldıysa feyzin öyle kesilir. Kardeşimizin birisi Hacı Esad Efendimiz'in yanında oturuyormuş böyle, gözümü yumduğum diyor. Şilez gibi bir şeyin içinden kalbime damlıyor. Peyiz.'' diyor. Gözümü daha mu da yanımda kana diyor. Bir ağızlık su kadar kalbine su dökülüyor diyor. Daha sağ tarafında o halifelere niye baktımız da fabrikaya dökülen su diyor. Diyor ben arkıma böyle diyor. Hep böyle gözüme gösterdi diyor. Ustas diyor. Onlar ayrılınca Ne ne diyor diyor. Bu iratanı. Doğum keşfiniz açıldı görüyor mu? Senin kalbine varan fidecin içinden gibi varıyor, azıcık damlıyor, heş tezliyor. Evet efendim, işte muhabbetin o kadar oğlum, o kadar varır. Muhabbet ne kadar kesretli olursa, çok olursa, Halidiyye Risalesine bakın, ne kadar çok olursa, teyiz o kadar. Ee, feyiz almak için üç şey lazım, ihlas, edep, bir de şeyh-i muhabbet. İhlas olmazsa satı olmaz. Edepsiz olursa insan satık Feyz gelmez. Ondan sonra da şeyhi kemle muhabbet olmazsa. Şeyi vahittir diyor peyz. Şeyi vahid demek yani ihlas da edep de değil şeyhi kemle muhabbet. Şeyi kemle muhabbet eden insanın safi ihlası bozulmaz ki diyor. Edebinden bozulmaz ki o ikisi de vardır demek. Öyle olunca muhabbetimizi açalım çok muhabbet ederiz. Bizim Hasan önce değil ki Nasıl muhabbet edelim? Muhabbet zorlanır mı? Zorlanır tabi deyelim. Nasıl zorlanır? Rabı tayi ederken, ederken muhabbet kendinden patlar olmam, olmam daha patlar Ne muhabbet çoğalır? Rabı tasız muhabbet olmaz. İlla onunla olur. Öyle mi efendim? Dedi. Yani tabi insan bunlarda... Hacı Mustafa Efendi hocam efendimizin yanındaymış. Siz hazzan efendim diye devam edelim. Onu hazzan efendim Mustafa. Arap'a ayar ettiği yani bir her tarafın yetek bir hocaydı. <gülüyor> Makalikten neden posta okutmuş, tefsir okutturur, hadis okutturur, çok. İşte İbaresini iyi söker çıkar, öyle. <gülüyor> Efendimiz çok genç değil mi dedim ya. Hasan efendi, çok genç değil mi efendim dedim dedi. Çok genç ama, bu nasıl seni Arapça okuyordu, tarikatın olmadığı okuyorduk kendinde tefsiri hazin okuyorduk cennetten. Orada o nevi geliyor? Efendim satı gelmese hiç lezzet olmuyor ki meylesin diyor diyor. O geldim mi oluyor? Açılıyor musun? Geldi mi? İşte sen o ibareleri ne biliyorsan o da tarikatın ibarelerini öyle bilir efendimiz. Şahidi o tane. Nasıl illet haifler var, kalp var, ruh var, sırf var, hafif var, ehba var, nefis var, zikü, Sultanı var, nefis partner, müracaba var, müracaba imajiyet var, akrabiyet var, muhabbet var. Bunları o bilir sen devam et. Sen oraya devam ettir. De, peki geldi hoca benimle. Bu işte. Elhamdülillah devam eder. Bir gün ders okuyorlar, ders okudun sana işte hocalarımız burada. Da, onun için söylüyorum. Biz diyor bir yere dakılmışlar olmuş. Hasan Efendi dostlar buraya şeker demiş. Oradaki muhalif hocalar hepsini canım ne biliyor da sokacaklara hocam kurbanım olayım o yok yerine oturup kalkıyor. <gülüyor> yok siz öyle görüyor sanmak yanlış şeker biliyorum. Devrüksün vardı tüm toplu onlar hocalar. Hasan Efendi şöyle bir ibare ben şeyete dahil oldum dedi. Şurayı mı sandı dersi verir misiniz? Buyurun şimdi okudur. Oh. Rabiatil adeviyye, hatun annemize sormuşlar da şeytanın düşman ittihaz edemişsin. Yok, yok oh, demiş. Hmm. O yok da kalmışlar oraya, aşağıya ok oh, dedim şöyle, aşağıya okudan mı açılır? <gülüyor> yok. Eyy, yeliller ile sabit olan şeytan, düşman ittihaz edilmez mi diyor, her hocanın kafası orada bağlanıyor, rabıtada bağlandığı gibi. Ama ona ama tesaffuh söker, o, sen ki. Ne diyor dedi sen ibareyi okumadan di de hasımların dedi ikna olsun diyor. Ya Rabia ah, şeytanı düşman ittikazın? Yok. Mevlanın muhabbetiyle içim doldu da düşmana adavatı yer bulamıyorum diyor. Okuda bakıyorum. Okudu hoca Zuhmesut diyor. Özür diyor. Belki onlarla ben de değil. tarıyor bizi yetiştirmeye çalışıyor. Yetişemedik yoksa. Onu biz kendilerinin şeylerinde, bilgisinde. Onun için kardeşim o halde vesile nedir? İbadet ve taat. Sünnet-i Nebeviyeye riayettir. Arifani ilahinin sohbetinden istifade, Arifani ilahinin Allah'ın arif kullarının sohbetinden istifade eden ibarettir. İbadetin en büyüğü namazdır. Namazda, secdede şeytan gelmeye imkan yok. Secdede ölenler imanla ölür. Secdede dua edenler ki kabul olur. Çünkü o evvelten secde itmediği için secde onun düşmanı oraya hiç yaklaşılır. Onun için secdeye devam edelim kardeşim. İbadete devam edelim kardeşim. Oruçtur. Allah'a vesile oruçtur. <gülüyor> Kilaveti Kur'an'dır. E ne haber uzatırsam uzatır. <gülüyor> Acizlere muavenettir. Allah'ın rızasını bulmak değil mi vesile? Evet. Şurada gelen bir senedir yoklayan yok. Oğlanlarına gitmiş bir ihtiyar orada böyle boynu bükmüş. Acaba buradan öte bir eli alsan, götürsen, onun gönlünü görsen orada hazır değil mi? Allah'ın rızası hazır değil mi? Ya kardeş, insan bu sayede ruhan terakki ediyor, kalben müşerih oluyor, maneviyetten feyiz alıyor, hurbu maneviye liyakat kazanıyor. Bazı bilmiyorsun inşallah rızasını Mevlan kazandırdı, İnşallah Rabıta gibi görünür bazı yer, tat çerkezlere gittik. İsmail Hoca vardı bilin belki, ailesi dur kalmış onu ziyaret ettik. Her gün dersime oturdum da efendimizi orada rabıta... Oraya gelir yanıma, o tat çerkezlerin dağının başı, o ne o kadının ne orayı unuranı yok böyle. Birkaç yer böyle oldu bana, yok bak ne yardım edildi mi? Hemen belli oluyor kalp peraha, oh yapmamışı Peygamberimiz Muhammed aleyhi sallatu vesselam gribeleri üstüne alırdı da gider gider uzak Medine'nin uzak yerlerinde ihtiyar kalınların evine döker. Kimsiniz? Muhammed aleyhi vesselam. Muhammed'im bana dua et buyurullah. Alemine rahmet için halk herkesin yüzü ona gören mahşada bütün Herkesin muhtaç olduğu yer Resulullah da yine o ihtiyarların gönlünü <gülüyor> görüyor. Dol kadınların evine, kardeşlerim bunlardan ihmal etmeyelim Allah aşkına. Zaten evde oturduk, yani rahata kavuştuk, amel imanında olduk, siz olsun. Allah razı olsun, merem şirket ek. merem sevaplarımız bir belişecek. Merem ahiretle beraber haçd olacak, siz olsun çalışayım da ben kalmaya kaldım. Rasul böyle yerlere tağı verin inşallah. Daha sonradan gelenleri girdirem, değil mi abi müstafa? Giriye geç kızma gör, sonra gelip de hemen oraya sohbet. Ondan sonra bir hadisi nebevi de. İnanmazsınız hadisi şerifinde akırdu ma yekunul abdu. Bilrabbihi ve hüve sâcidun fe du'a. Yani kulun Rabbis'ine manen en yakın bulunduğu, secdeye kapanmış bulunduğu hal. İnan Ali, namaza, niyaza devam edin, <gülüyor> du'aya devam edin. Orada secdeleri atatalım. Tahi kainat, Muhammed ve vesselâm. Bakın, yapın, Ebu Cahil ne oldu, bakın bir, Allah bizden yana bir fırsat verdi, bir tühataştı. Öyle gineat ya Rabbi, başımıza hayırlarını tayin et ya Rabbi. Amin. Habibi Ekrem'in hürmetine, Lila'in Kadir hürmetine, Nuri Zulam hürmetine, Nuri Ekrem hürmetine, seyus zemel cemu veyun etdibur. Bunlar hatalarını döndüler, vuruyorlar. Allah tepcirat gönderdi. Bakın evcâr. Bu kara dijital olma bir şey var biriler. Böyle. Orada bir şey var, Ebu Cahil onun arasında saçını açmış Saçını yağlayıp da böyle süsleyip de ortaya çıkmak o Ebu Cahil'in adiklerinden imiş Muhammed aleyhisselam süslerinde asla karıştırılmış Şimdi onlar güzel göründük kafirlerin yaptığı şeylerine bunlar karıştırıyor Allah yeniden bu alemi bize gösterdi <gülüyor> Ondan sonra O topluluğun dağından üç tane Maazikli Cebel Maaz, Maaz, Maaz, Maaz İki kardeşler hücum etmişler böyle Ben öldürdüm, sen öldürdün filan Peygamberimiz kılıcı muayetmiş ki Maazikli Cebel'in kılıcı çök gelmiş <gülüyor> içeriye Ne oldu dedi geberdim, bilemiyok çünkü Oradan tekrar komuştuk onlar, öteyenler Gittiğine sonra Git de buraya bir maksa gel Bu evde çık, kacaklar ince Bitti ciddi sahabe, Allah şefaatine dair. İmanı hoca! Yani hoca geldi küçük. O kadar sahabe-i kiram için bir Er-Rahmani Kim okuyacak bu duşmana Mekke'de? Geldi kalkar, otur sen ya. Giddi bir nesuf, sen kalk. Yenilendirdiler yine kalkar. Üçüncüde mecbur bir yerde yerler, geldi. Bir taşın üstüne çıkmış da, estağfurullah bismillah. Er-Rahmanu alleme'l-Kur'an Halakal insana alleme'l-Beyan Es-Şemsü vel-Gameru bi-Husban Lenn-Necmü ve-Şeceru yas-Sudan Aşağıya etmiş Fe-Bi-Eyye Alâ'i Rabbikume'e Tükezzidan Halakal insana min salsalin ke-l-Pahkari Ve halakal cehennem immarici min Ebu bakmış insan iman edecek bir bir şey okuyor Öyle ki Davud Aleyhisselam'a Davud Aleyhisselam'a Zabur'u oku deyince da. dağlar arkasından geliyormuş cennette okulacaklar mahşer yerinde okuyacak Allah oku diyecek ee, İçimizde başka okuyan evvel mi Muhammed Mustafa okusun He. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem el rahmani okumaya başlayınca cennette her şey fırtına fır, fır, fır, fır, dönmeye başlayın. ne oldum demiş tahammül <gülüyor> edemiyoruz demiş. Medali isteyelim o kuyu. Başka mı olacak? İnşallah oraya varsak çok şey göstericekler. <gülüyor> Allah <'a> izniyle. <gülüyor> Bunlara böyle şeylere sokulduk, bıçaklara böyle eh, kanından yasak, numunun yasak, suç üstü yu, yakaladık diyor diyor, savcı ziyatimize gelmiş, suç üstü yakaladık diyor diyor, bir temizlikte yok diyor. diyor. Allah onları göstermem, nasılsınız yavrum. Mesul'a geliverdi, kulağına bir tokat attı, kulağı kanadı. Işte. Ağlayarsan peygamberimize geldi, peygamberimize mutfibi ağlayı. Demedim mi iklim Mesul'a, <gülüyor> sana bunlar, talip gelir daha yapma yorum, biz halindeyiz. Demedim mi, demedim mi? mi? Cebu Aleyhisselam'ı gülerek, gülme zamanı mı? Yani. Gülmez zamanım. İbni Mesud ağlıyor. Ben ağlıyım. Kulağı yıkılmış, <gülüyor> kanamış. Ne ağlıyor? Gülüyorsun dedi. İleriyi ben biliyorum. Yani il İleriyi bildiğim için gülüyorum dedi. Cennete alâ dedi. Yani bedir sizin olacak dedi. Sen de onları dedi. Du. Var dedi orada İbni Mesud'a nasip olacağmış Peygamberimiz onu göndermiş. Vardı diyor, can çekiştirip duruyor, koca gavur diyor. Yaa! Ya diyor, an diyor, hani göşüne çıkmanım için adımım yetişmedi diyor, göşüne. Adımımı koyamadım, göşüne ayağından yürüdüm, gittim diyor. Ayak tarafı ince etmiş, tabi insan, insan ayağı kendi böyle şiş. İbn-i Mesut çalışmış, oradan çıkamıyor, kayaya çıkıyor gibi çok zor, öte yandan gelmiş, göşme çıkınca, bir oyanmış bakmış, ne âli çıkmışsın ya İlmesud dedi. Dinimiz ali de senin gibilerin düşüne benim gibi küçücük İlmesud'a tuttururdu. Erdoğumu dedi. Değil, değil, neyse dedi, Ol, olan iş olur bunlar hep. olan iş dedi. Kalebe hangi tarafta dedi. Galebesizikiler arkalarını döndü, bizikler istediği vurup kırıp geliyorlar dedi. Çok e, hezibete uğradı ordan Ah, o Muhammed'e diyor dişlerine kısır, Allah kısır. Şehadet getir de son nefesini imanlı ol da getir. Ne şehadetidir? Ah, o elimden gelse Muhammed'i dişiyle çiğneyecek gibi görtecek. Böyle kafirlerimiz var, bizi de çiğneyecek. <gülüyor> Dişleri sökülsün inşallah. <gülüyor> Allah kahkar ismiyle kahrolsun <gülüyor> inşallah. <kahpariş. gülüyor> Ondan sonra diyor, Ondan sonra diyor, seni keseceğim ben demiş. Bir kör kör şeyi varmış, kılıcı. İpnime tutun gıyıklığı var, bir şeymiş. Yok olmaz demiş, sen onunla beni kesememiş, çok eziyet etmiş. Şu benim kılıcımla haberini kesme olur demiş. Kendi kılıcını kendi eliyle bir kestirmenin için zehir yetiycem vermiş. Peygamber için hazırlanan ödü, ben onunla sen gidiyosun. Sakalı da varmış uzun, sakalından eline bir hırattı Boynuna da şöyle bir basmış, boynuna da böyle bir basmış. Hırtlak çıktı diyor, kesehmet et diyor, dur usul usul. Yani bir can el sürüyecektir, iptal demiş, hırttır, hırttır, o gelermiş. Bağlık yıkacak diyor dünya etic. Ben öyle soruyor dedim diyor. Ondan sonra "Yuhrem bunu şimdi peygambere öldü desem olmaz bunu müjde götüreyim ben." Ne, şeyini afakını zorla kese kese kesek o parça. Nasıl diyor? işte bastı da atmıyor. Yere attı yok gibi şu la gibi Allah, Allah belanı versin dedi ha. kulağı mı tılıcılar. Deyildi. De, Uşağı çıkardı. Oşağı o kulağına taktı. Bağladı. Omuzuna aldı böyle bizim galinsellerin kefen sürdüğü gibi. Çok buldu buldu buldu Uşak acayip bir şey, yumunda küçük, büyük bir şey geliyor. Yuvarlanıyor arkasından yetişmesin derken de kaçıyor yine geliyor. Aman efendim, ebu cahil'in kafası Öyle mi dedi peygamberimiz? İyi bakın, dile bakın derdi cahil'in kafası. Peygamberimiz bizden oldu demedi. Biz bizden oldu dediği korkularım 50'den 24'e düşürdü. Gelecek Bir birleneceklerdi. Onlar güler kahkahaca. Allahu Teala Hazretlerinde 7 defa pasaj vardı. O kudret Allah'ındır yavrum. Fırsat Allah'ındır. İnsanın <gülüyor> elinde olan fırsatlar. Kudret her şey Allah'ın kudreti. Allah'ın izzet Allah'ındır. Mümin'e Allahu Teala zatının verdiği izzet izzet değildir. Zahil'e izzet sahibi değil. Onlar yani hep münezzim olacaklar inşallah. Bir daha ki efendim Geçirdiler ki nasıl oldu ya İbni Mesud dedi. İman ne etti mi dedi. Dişlerini gıcırdadı gıcırdadı geberdi dedi. Sana çok kara karazıla öldü. Benim firavunum Musa'nın firavunundan daha eşer demiştim. Hocalar güzel bir vaazda söylerler. Ee, Musa'nın firavunu e, ben Musa'nın Allah'a iman ettim diye kabul olmalı, <gülüyor> iman iyi. Demek bu dişlerini cezası var, kafir dedi. Bilekti doldurdular bir yere, üstünü örtüler. Peygamberimiz başlarına dedi, hakikat hale vakıf oldunuz mu? Dediklerim doğru muymuş? Kur'an-ı Kerim Allah kelamı mıymuş? <gülüyor> Ve bile sordu, sahabeler geliyor, ya Resulallah duyuyorlar mı da, yok kendine mi söylüyorum? hem ben yürüyüm hüngür hüngür ağlaşıyorlar. Bilememişik, bilememişik diyorlar. Hmm. Sizden iyi duyuyorlar. Benim sesimi sizden daha iyi duyuyorlar işte. De Ağırışıyorlar demiş. Hmm. Kardeşim, Allah bizi Peygamberimizden ayırmasın. Hmm. Hmm. Yani böyle günündeki kafirler tuyan ettiler. Şimdi şuradan e, secde dedik de secden ta o secde hatırıma geldi. Cebrail aleyhisselam geldi gülerek niye gülüyorsun ya Cebrail dedi hani dedi o dedi Mekke'de kulağına vurunca dedi siz ağlıyordunuz da ben gülüyordum ya dedi işte bu günü gördüğüm için oydu dedi Allah bana tevhid etmişti bu günü cennette de sizin dedi Allahu Teala Hazretler İbn-i Mes'ud'a hitap ederek diyor ki kulağına mukabil kulağını del dedim kafasına dedi ceba kafasına fazladan yeter mi diyor dedi ya da Allah terazı o kulağını kanattı, o kulağını diertim. Kafası da fazladan kafasını kesmek de gayr mı iklim nesu diye söylediymiş. <gülüyor> <gülüyor> Rabbim <'ıma> çok şükürdür. <gülüyor> ah kimde efendim? Cevaya kapanmış bulunduğu haldir. Binan ile namaza devam ediniz. Arifani ilanın sohbetine gelince, ariflerin sohbetine gelince. Her yer doyanır mı? Doğru söyle. Oyanır, hayalim mi? <gülüyor> Oykuzuz mesela. <mesajı böyle>, Allah! <gülüyor> Akşamlar, geceler oluyor. Sabah oluyor da zaman. Bir gün kanaatiniz olsun. Yirkü'yü deydik. Hacı Hasan amca paklava getirdi. camiden geldi. Acıdık. <gülüyor> bir murakaba hali geçti. Teveccüh hali. Mecliste bir hal değişti paklava yemiş görürsünüz aslında diyorum bundan yiyin ben yiyemeyeceğim dedim eliniz mi siz yiyemeyecek bütün ikvan'dan bir lokma alan olmadı içteki dadın içteki teveccühün, içteki zikrin içteki Allah muhabbetinin yanında paklava oldu bir kızartma. Yani yemeğe imkan bulamayacağınız acaba kaldı nasıl bağlayacaksın bazı öyle lezzet gelir ki burada. Baya kadar cennet cennete acile olur. Acele verilen cennet olur. O. Allah bizlere nasip etsin. Harifali ilahinin sohbetine gelince bu iksiri azamdır. Azim, tesir eden budur azim. Ümettegu ileyhil vesilenin azim esi bunlar. Bir bahar-ı hikmettir. Neyi bugün çıkın da bizim evden dışarıya evvel kuru kuru ağaçlar bir yeşil abdestlik giydiler, hep karşımıza din geldiler. Hep yapraklara Allah diyor, bunu da duyanımız var içimizde biz. Bir muhtaç bacım var, yatağında yatıyor hacca bacım. Aa diyor, o yapraklardan geliyor ya, şu kuru ağaçlardan da Allah sesi geliyor. Kuru ağaçlardan da Allah sesi geliyor. Böyle duyanlar oluyor, böyle duyanlar oluyor. Yani bu bir bahari feyzi hikmettir bunlar. Allah'ımız bizlere ayırmaya ya hmm. O duysa riyane ne eder mi ola? Rüya devriliği geçmiş onda. Kendinden kötü kimseyi bilmiyor. Ben Arap'a nebse fakat arafa Rabb'a hasar olmuş. Allah da daima hasta etmişti. Yani Allah'ın sevgili kulları mutlaka böyle olacaklar, böyle oldular. Rabia niye Ne kadar çok bu ya Rabbi. Üç gündür o uç Südümü kediye döktürüyorum. elimle ile destim dökülüyor. Hiçbir şey bilmeyeceksin. Beni isteyenlere dünyada hiçbir şey bilmeyeceğim. Allah Allah. Beni istiyor çünkü. Musa Aleyhisselatü Vesselam geliyormuş, bostancanın biri. Allah'a mazeselem söylemiş. selam Benden de o kuluma selam söyle, ya Musa demiş. arıyor, bostancı. Yok bostancı. Öteye geriye gitmiş, geriye de aslan parçalamış, her bir, bir yanına ya Rabbi, hem benim dostuma selamı gönderdiğinde, hem o bu ne ya Rabbi? dostum olduğu için beni istiyor, öyle gelecek o diyor. Siz de diyor, musibet çok geliyorsa kusura bakmayın, imanımız çok kuvvetli oluyor, zaman çok musibet oluyor. İmanda zayıflasanız diyor, musibetimiz kesilir, gider, Gevur niye hastalanmıyor, katil niye sıkıntı çekmiyor, zalimler niye bir şey olmuyor? Ha, oluyor Allah? Eşedül bela el-emliyatından, evliyatından, el-emsel ve el, el, -emsel, el -emsel. Yani insan coşturma ya, şurada bir kelime vardı. Ben zaten yoruldum. Yani peklatik siktapların sohbeti, peklatik siktapların sohbeti bir devletinme vahattır. Bu bahar devletin. İnsan bunların musahabeti sayesinde, bunlarla sohbet etmek sayesinde tepeyüz eder. Yani, Efendimiz ne yazmıyor? O mal nasuhun zaten. Şeyin alıverdiğinde onun sohbeti size. Nitekim, bazı sabahın tisvesi, bazı sabahın sabah yerlerinin tisvesi güllerden güzel kokuları alarak muattar oluyor. Sabah namazına git, gül bahçelerinde ne varsa diye uzaktan 50-100 metre oradan bir, bir koku gelir sabah. Ne olur, ta o gül bahçesinden kokuyu almış, burnuna sokuyor. Geliyor, Lutu Efendi ile Ankara'ya Burnuma delecek gibi koku geliyor, Ne bu? Taksının her yeri öftü. İyi de ağaçlarının arasından geçiyor. Çiçeği açmış tabii ki. Ta taksının içine geliyor. Fena kimselerin meclisi Meclisi Fena oluyor. Şuradan Erciş'e gidiyorduk, Kayseri'ye çıkınca doğu, Doğar ağıllarının tersini dışarıya atmışlar. Bütün geliyor bu ne meclis kokuyor çok kötü, ağırların yanına geçiyor. Ben ne, şu meclise gelsem günler kokacak inşallah, <gülüyor> öyle bir meclise varsam da kenarlar kokacak. <gülüyor> Peygamberimiz Muhammed Aleyhisselatü Vesselam, hadis-i maali <gülüyor> attar tükkanına vardınız mı? Müminlerin topluluğu attar yani koku tükkanı gibi, oradan istifade edin. Cennet bahçesinden uğrarsanız pekâ fevâkihinden yiyin. Ne fevâkihi cennet bahçesinde sohbetler diyor. Halakayı zikirler, ilim halakaları ne? Ya kardeş, demirci tükene varmayın. Diverkene demire, o yeni elbiselerin düştü mü delik delik deler. Kıybet ile neyle delik delik deler. Attar çarşısından diyor, bir adam geçmiyor diyor, Geçen Tahir Hoca bizim orda sohbet etti. Birisi diyor, orada, yıklı bir. O kuşlar gül yağ suruyorlar, menekşe seriyorlar, sümbül suruyorlar, pide çiçek sürüyorlar. Olmadı diyor, daha bayılıp gidiyor. biri şöyle bakabilir diyor. O kuş da diyor. Oğlcanın üstüne bir şey kıştırmış. Buruna çal dedi, gözünü açtırıyor. Bir daha burnun deliklerine doğru sok diyor da takta ayağı yürmeye başladı. Yavrum sen hazır mısın? Hazır mısın? İllaç mısın? Daniyar <gülüyor> mısın? Neysin biz bilemedikiz. Yok ben hiç birisi değilim yav. Bu babahanede durur her zaman. Ee, böyle Koku çarşısına girince dayanamadı, bayıldı, düştü herif kumağa derim diyor. Ondan sonra ben orada bir köpek pisi buldum, geldim derim diyor. diğer yola soktum, herif boyandı derim diyor. Hiçbir şey değil mi diyor. Kardeşim, şu bizim bahçemiz ül bahçası. Buraya getirin, hiç bir şey mümkün. Böyle bir yere oturdum, çatlayacaktım bana. Olsun. Her gün de hiçbir şey konuşuyor, canlayamadım da. Çok şükür oturduk. Seni de bir götürsünler de, yiyen yerde orada kahvenin oraya otur bakalım çarptan ya o ciskolukta Allah şükür bize öyle bahçe öyle yer vermedi <gülüyor> biz de ki atlattık kendilerinin içinde yaşayıyoruz elhamdülillah gece gündüz Allah'a hamd edip <gülüyor> bu kahatlık devirde hoca binlerce devirlinin insanın içinde beş on kişi çekip de seni de buraya girdiren Allah'a şükret yuay <gülüyor> <gülüyor> bu ne demek ya bu, bu ele geçer mi böyle şey Ya hisvesinden, güllerden güzel kokuları alarak muattar oluyor yiller bile. İnanın bu gibi Ali Cevat'ın sohbetleri sohbetleri de Allah'ın füyü, zatı, ilahiyye kokularını burnumuza kokulandırır. Baba malaka izin ki şuradan gül geldi. Baba o kokudan sonra oğlum o manevi kokuyu sen de mi duyuyorsun? Kokucu bilmezlerdi Nasıl? Bir gün gider salın. beraber geliyor. Efendim Suriye geldim bir koku başlar, geçene alır. O şimdiki traşın ünü, meşyanın mezer var. Orada bir evliyaullah koynayır evliya, evliya dillermiş, ölmüş. Yüce orada koku başladı. 100 metre evvel başta yürün atılacak. 100 metre ileriye gidene kadar koku fışkırıyor böyle. Geçen Bayizül Bastami efendimizin izin dibine oturdukları kan o konkul da parbe la namo hez da parbe la o içimizi tuttuğunu da sağ ucu canın yanında oturmuş gibi de tahayyür tüpil ubu esta'in min ehli'l-gubur sırna biz masar etti elhamdülillah öyle yani. esas işte soklu durmayan lazım eme işte Mevlana'ya yani neye yani ulaşacağız inşallah böyle yeter es-salatu ve selamu aleyke ya Resulullah es-salatu ve's-selamu aleyke ya Habiballah الصلاة والسلام عليك يا سيد الأولين والآخرين وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة